Kıymetli dostlar, Sufa meclisleri inşallah bu sene 3. yılında ve Sufa meclisleri nebevi bir medresenin bugüne yansımaları. İnşallah daha geniş bilgileri Sufa ile alakalı, daha bilgilendirici açıklamaları, sohbetlerini kıymetli hocamız size aktaracaklar. Ben programımıza Kur'an Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamak üzere Kurra Hafız Abdurrahman Bozan hocamızı, Zeytinburnu Emine İnanç Vakfı, Kıraat Muallimi, Kıymetli hocamızı ki kendisi 2008 yılı dünya birincisidir. Kur'an tilavetlerini yapmaları üzere ben kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Şeytanir Hocam بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمش فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دجي يوقد من شجرة مباركة يُقَدْ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَةٍ لا شرقية لا شرقية ولا غربيتي يكاد زيتها يضيء ولو لم Yeah I الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له في لا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم يخافون Altyazı <سؤال> <صحاب> ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم <لن> يكاد يرى El Fatiha. Kıymetli dostlar, bir toplum düşünün. Hem insani hem ahlaki açıdan, Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi, Esfel-i Safil'in düzeyinde yüzünüze gül suyu. Ve bu toplumu dönüştürecek, bu toplumu ahsen-i takvim düzeyine çıkartacak bir potaya ihtiyaç duyuluyordu. Bundan yüzlerce yıllar, binlerce yıllar önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o toplumu insanlık aleminin en saadetli dönemini yaşayacak birer birey haline getirecek. Onlara ibadet ahlakını, kulluk ahlakını, sevgi ahlakını, fedakarlık ahlakını, itaat ahlakını öğreteceği bir zemin düşünüyordu ve düşünüyordu. Bu düşüncelerle Sufa, Mec Mec Sufa Mektebi'ni ve Sufa Meclisleri'ni, inşa etmişti, hia etmişti. Bugün 1400 yıl sonra insanlığımızın en çok ihtiyaç duyduğu özellikle adalet, ahlak, edep, haya, ibadet gibi kulluğumuzun olmazsa olmazlarını öğrenmeye çalışacağımız Suffa meclisleri konulu sohbetlerini yapmaları üzere kıymetli Muhammed Emin Yıldırım hocamı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbaihi Kıymetli kardeşlerim daha dün hacdan geldim size o güzel toprakların selamını, güzelliğini havasını İnşallah rahmet ve mağfiretinden istifade ederek o güzelliğini de size getirdim. Cenab-ı Hak o güzel topraklardan bizlerin ayaklarını kesmesin. Oraların hasretiyle yanan kardeşlerimize de tekrar tekrar o güzel toprakları nasip eylesin inşallah. İnsan hacdan gelince ister istemez hep hacı konuşmak ister. Benim de şu anda zihnimde böyle bir baskı var. Diyor ki içimden bir ses, Suffa Meclisi başka bir zamana kalsın, sen haccı anlat. Ama ben onu yapmayacağım. Madem meclisin adı bir başlık altında oluşturulmuş, ben de o başlığa riayet edeceğim. Ama bir iki cümle bana söylemeye müsaade ederseniz söylemek isterim. Yüreğimizi acıtan, her gittiğimiz zaman da o acıyı derinleştiren bir meseleye dikkatlerinizi çekmek isterim. Bu sene resmi rakamlarla iki buçuk milyon açıklandı haca gelen hacılarımızın sayısı. Herhalde gayri resmi üç milyona varmıştır bu rakam. Üç milyon insan toplandılar. Kabe'nin etrafında tavaf ettiler. Bir kardeşiniz olarak ben de onların içindeydim. Arafat'ta el açıp dua dua yakardılar. Şuur diyarı olan Meşaril Haram'da aynı şeyi devam ettirdiler. Aşk meydanı olan Mina'da şeytanları taşladılar. Kabe'nin etrafındaki diğer yerlerden istifade ettiler. Mekke'de bulunan diğer ziyaretgahları ziyaret edip oranın kokusunu havasını almaya çalıştılar. Geldiler Medine'ye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde durup salat ve selam ona verdiler ve Medine'nin de muhtelif yerlerini ziyaret ettiler. Peki bu kadar mı böyle mi olmalıydı? Hac sadece benim bu saydıklarım da saydıklarımla ibaret mi kalmalıydı? Yoksa haccın en büyük mesajı beraatti her türlü şirkten, nifaktan, tuğyandan, dalaletten, zulümden, nifaktan beri olmaktı. O beraat dile getirilerek dünya Müslümanlarının bir araya gelme güzelliğinin farklı bir fotoğrafını vererek, Müslümanların hasret kaldığı vahdet, birlik, beraber olma ruhunu diriltme adına çözümler üretme, sorunları konuşma ve o sorunlara karşı da çözümler üretme adına bir şeyler mi olmalıydı sorusu her haccın arkasından benim de zihnime takılır. Keşke biz ruhunu da diriltebilseydik haccın. Evet, haccın şekli olarak birçok şeyine dikkat etmeye çalışıyoruz. O konuda da hatalarımız var. Ancak yine de belli şeyler korunuyor. Ama mesele ruha indiği zaman, ruhun diriltilmesine indiği zaman, ümmet olarak çok büyük problemler yaşadığımız her halimizden belli. Aslında ümmetin şu anda niçin bu halde olduğunu görmek isteyen birinin, bir kez olsun o güzel topraklarda ümmetin çeşitli unsurlarıyla beraber yaşaması yeterli. Oradaki hal bizim fotoğrafımız. O fotoğraftaki sıkıntılar aslında şu anda niçin bu halde olduğumuzu bize gösteriyor. Duam o oldu. Hep onu dua ettim. Kendi memleketimize de dua ettim. Biz oradayken sıkıntılar yaşadı. Burası ve başka illerimiz başka coğrafyalarımız, yüreğimiz yandı. Kardeşlerimiz şehit oldular, vefat ettiler. Birçok acılardan biz de oradan haberdar olduk. Dua dua yakardık. Ümmetin bu manadaki sefaletinin, felaketinin bir an önce bitmesi için. Ama şunu da orada itiraf etmeden duramadım. Eğer biz haccın ruhunu diriltebilirsek Allah'ın izniyle, bu ümmeti diriltebiliriz. Cenab-ı Hak bize her açıdan hayatın her alanında bu ruhları diriltebilecek kametler nasip eylesin ve bu ruhtan mahrum olmasına rağmen hac bir insanı bu kadar etkiliyorsa eğer ruhuyla beraber yapılırsa ne olabilir sorusuna da cevap olabilecek ve ümitlerimizi artıracak o güzellikleri İnşallah bizlere tattırsın. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önemli bir sünnetini konuşacağız aslında bugün. Suffa meclisleri dediğimiz ifade, kavram, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem'in hayatında olan, teşvik ettiği, uyguladığı ve kendisinin bizzat yaptığı sahabeye de yapmaları için önemli bir biçimde Telkinde bulunduğu önemli bir sünnet Önemli bir hayat tarzı aslında Bugün biz biraz bu meselenin üzerinde durmaya çalışacağız Malumunuz ve Selam efendimizi Bize anlatan en temel kaynak Kitabımız olan Kur'an'dır Kur'an Sallallahu aleyhi ve sellemi Üç başlık altında bize anlatır ki Bu üç başlık ile peygamber arasındaki hukuku da tanzim eder. Eğer bugün bu manada hukukta bazı aksaklıklar yaşanıyorsa bu üç temel başlığın temel kitabımız olan Kur'an çerçevesinden anlaşılmamasından dolayıdır. Nedir bu üç temel başlık? Rabbimiz Kur'an'ında peygamber aleyhissalatü vesselamın değer ve kıymetini bize ifade eder. Hem de öyle bir ifadeler ki, öyle ayetler ki, öyle kavramlar ki saatlerce üzerinde durup konuşacağımız kavramlar. İkincisi, görev ve sorumluluklarını Kur'an anlatır bize. Üçüncüsü, yetki ve sınırlarını da söyler. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatemen nebiyin olarak gönderilmesi bir yönüyle belli ilkeler dairesinde ve sınırlar dairesindedir. Onları da ilahi kitabımız bizleri nazarına verir. Bunlardan görev ve sorumluluklarına tekrardan geri dönersek. Çeşitli ifadelerle ve çeşitli anlatımlarla. Kur'an-ı Kerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beş temel görevinin olduğunu söyler. Bunlar bir tebliğ. 2 davet. Tebliğle davet. Aynı şeyler değil Kur'an'a müracaat ettiğimiz zaman görüyoruz. Tebliğ zati mesajı muhataba iletmek, davet muhatabı o davet edilecek olan hakikatlerin önüne getirmektir. Dolayısıyla ikisi ayrı ayrı söylenir. Tebliğ ve davet. Üçüncüsü tebyin o da tebliğden başka bir şeydir. Beyandır. Yani Allah'ın kitabını sadece iletme değil bir de beyan etme vardır onun içinde. Dördüncüsü biraz üzerinde duracağımız talimdir. Beşincisi ise teskiyedir. Bu beş temel görev çerçevesinden biz ve vesselam efendimizi anlamaya çalıştığımız zaman bugün onunla aramızdaki arızaları giderme konusunda çok önemli şeyler bizlere söyler. Ben bunları sizin zihinlerinize emanet edeyim. Takip eden kardeşlerimiz zaten derslerde bir şekilde bunlardan haberdarlar. Ama etmeyenler de ilgili derslere müracaat ederek biraz daha açıklamalarını oradan elde etsinler. Bu beş görevden biri olan talime geldiğimiz zaman talim... Bizim Türkçe'de kullandığımız eğitim ve öğretimin ötesinde bir şey. Aslında talim kavramının içerisinde terbiye de var. Zaten eskiden bu iki kavram yan yana kullanılırdı. Talim ve terbiye diye eğitimin asli dildeki karşılığıydı bu. İkisinin de kaynağı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. İkisini de Efendimiz aleyhissalatü vesselam İki esma Hüsna'nın gölgesinde yapmıştır. Talim dediğimiz o görevi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizin El-Alim isminin gölgesinde terbiye dediğimiz o görev ki talimin bir parçası olarak karşımızda duruyor. El-Rab er isminin gölgesinde aslında Efendimiz icra etmiştir. Bunları yaparken sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli uygulamaları bizlerin nazarlarına verdi. Bu konuda gerçekten çok derinlemesine ve detaylı bir biçimde incelenmesine ihtiyaç duyan bir mevzu olarak önümüzde duruyor. Şimdiye kadar yapılanları takdir etmekle beraber bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliği, rehberiyeti istenilen oranda olmadığı da İşi biraz bilenlerin ikrar edeceği bir mevzu olarak karşımızda durmaktadır. Aleysselatü vesselam efendimizin talim görevinin nasıl icra edildiğine şöyle bir baktığımız zaman meselenin tarihi sürecini size kısaca fazla da fazlaca detaya girmeden kendimi tutabilirsem çünkü bazı yerler detaya ihtiyaç duyuyor ama detaya girmeden sizin nazarınıza Vermek istiyorum. 40 yaşında sallallahu aleyhi ve sellem. Alak suresinin ilk beş ayetine muhatap oluyor. Alak suresinin ilk beş ayeti aslında ilmin kaynağını bize öğreten ayetler olarak karşımızda duruyor ki ilk muhatap sallallahu aleyhi ve sellemdi. İkra bismi rabbikellezi halak diye başlayan o beş ayet her ayetiyle İlmin ve ilmin adavetine, alavetine dikkat çekerek, aletlerine dikkat çekerek daha doğrusu bizim önümüze hakikatin kaynağının neresi olduğuna dair önemli mesajları bıraktı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o ayetlerden aslında akideye ait de çok önemli mesajlar aldı. Çünkü Rabbimizin halık oluşu, Ekrem oluşu bunların ilk ayetlerde söylenmesi Sağlam bir akidenin inşası adına da Önemli mesajlar veriyordu Efendimiz Arkasından kalem suresinin ilk 7 ayeti O ayetlerde alak suresindeki mesajı Tamamlayacak düzeyde ayetler Ama onun ötesinde ahlaka dikkat çeken ayetler Efendimizin muhteşem ahlakının üzerinden onun dışında da hakikat yolcularına Risalet davasının mensuplarına verilen mesajlar bu yol zorlu bir yol dikenli bir yol yürüdüğün zaman ayağın kanayacak yürüdüğün zaman ayağına dikenler batacak birileri sana çelme takmaya çalışacak birileri sana iftira atacak Birileri sana mecnun diyecek, birileri sana şunu söyleyecek, bunu söyleyecek. Bütün bunların hepsi aslında kalem suresinin içerisindeki o ayetlerde ifadesini bulan hakikatler olarak ilk muhatap Efendimiz aleyhissalatü vesselama ve onun yanında daha bir avuç olan ilk Müslümanlara söyleniyor. Bu iki grup ayetten sonra artık belli şeyler muhataba iletildiği için Üçüncü nuzül olan süre olan ayetler grubu olan müzemmil suresi um diyecek sallallahu aleyhi ve selleme ve kaldıracak. Ama bu kaldırması dışarıyla alakalı değil. Dışa yönelik mesajlar bir sonraki ayet grubunda gelecek. Şimdi kalk diyecek ayetlerin ve kitabın sahibi olan Allah kalk ve kendi nefsini. İradeni, bedenini bir şekliyle terbiye et. İradeni sağlamlaştır. Çünkü ağır bir yükün altına gireceksin. Kavlen sakile, ağır bir söz yükleneceksin. Ağır bir davayı omuzlayacaksın. Bunu omuzlayabilecek, bunu taşıyabilecek bir sağlam iradeye ihtiyaç var ki o ayetler onu inşa ediyordu. Bunlar olduktan sonra dördüncü nazil olan müddessir süresi işte kum diyecek ve uyar diyecek. Artık olan oldu. Sen kendi içinde bunu hallettin. Yorganı üzerinden atmayı beşe başardın. Gecelerini inşa ettin. Sabah namazlarını ihya ettin. Bu konuda yapabileceğini yaptın. Artık sen kendi bedeninin bir yönüyle maliki olduğun için... Bunları halleden biri olarak toplumun karşısına çıkıp konuşmaya hakkın var. Ve onun içinde konuşma adına kum diyecek Allah sana seni kaldıracak. Artık bu meselelerden habersiz olan insanlara yaşadığını anlatan birisi olarak karşılarına çıkıp anlatmaya başlayacaksın. Bu dörtlü ayet grubundan sonra Rabbimizin semanın kapısından... Beşinci olarak indirdiği ayet grubu kamilen bir süredir. O süre nedir? Bugün namazlarımızın en temel esası olan Fatiha süresidir. Onun için bazı sebebin kitaplarında tefsir usulü kitaplarında ilk inen süre Fatiha'dır diye bir bilgiye rastlarsanız o bilgi ilk inen alak süresinin ayetleriyle çelişmez dört grup ayet olarak indi beşinci iniş kamilen bir süre olarak indi ki o süre Fatiha süresiydi ve Kur'an'ın ilk inen süresiydi Fatiha da çok şey söyledi dakikalarca belki anlatabileceğimiz mesajlar var onun içinde ama sonlara doğru sırattan bahsetti sıratul müstakim bahsetti Dost doğru yoldan bahsetti ve o dost doğru yolun üç yolcusundan bahsettiği nimet verilenler, gazaba uğrayanlar, dalalete sapanlar. Bunların kim olduklarını biliyorsunuz. Bunların üzerinden de aslında bize bir yol ahlakı verdi. Kurban olduğumuz kitabımız. O kitabımız yolda nasıl yürüneceğini bize Fatiha ile öğretti. Fatiha başlangıçtı. İşin başlangıç noktasıydı bidayetiydi dibacesiydi sen de bir yolcuydun yolcu olarak yolda yürümek durumundaydın ve işin bidayetiyle beraber sana o yolda nasıl yürüneceğini gösterdi ne söyledi çok şey ama özet olarak beş şey nedir onlar yola çıkın yola çıkartın yolda kalın Yola yakışın yolda ölün aslında Fatiha'nın o son ayetleriyle bize mesajı bunlar yola çıkın Müslümansan yolda olman lazım yola çıkman lazım ve yolcu olman lazım yatanlar Risalet davasının mensubu olamazlar bunu bilmen lazım Belki birileri ideal uykuyu 8 saat olarak gösterebilir ama bir Müslümanın kitabında böyle bir şey yok senin peygamberinin kaç saat uyku araştırmak istiyorsan bak kitaplara göreceksin. Sana bir hayat nizamı veriyor. Eğer senin karşında bir yangın varsa ve sen o yangını görüyorsan görmek de durumundaysan senin hayatında uykuya ayıracağın zaman da belli, yola ayıracağın zaman da belli, yolun hakkını ödemek noktasındaki ızdırabının ne kadar olacağı da belli. Evet herkes aynı oranda olamayabilir. Ama her kim ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesini söyledi ve o yola revan oldu. Artık o yolun ahlakına göre davranmak durumunda. Onun için yola çıkacaksın. Yetmedi. Başkalarını da çıkaracaksın. Neden? Çünkü... Kurtulmanın yegane yolu kurtarmaktan geçer. Sen ne kadar insana el uzatabilirsen, ne kadar insanı kurtarabilirsen, ne kadar insanı uyandırabilirsen, ne kadar insana hakikat adına bir şeyleri zihnine nakşedebilirsen o yolda olmanın sorumluluğunu ödemiş olursun. Onun için yola çıkmak arkasından yola çıkartmak. Bu ikisi güzel ama yetmedi. Üçüncüsü ney? Yola yakışacaksın. O yolun bir hakkı var. Bir hukuku var. Sadece girmek yetmez. Şimdi girdin o zamanlar maddi durumun biraz azdı. Farklı bir hayat seviyesi içerisindeydin. Ama Allah sana farklı ikramlar verdi. Yokluğa sabretmek bazen kolay Varlığa sabretmek zor, sen süreç içerisinde yani 20 yaşındayken o beylik cümlelerin, 40 yaşındayken söylediğin o büyük güzel sloganların cümlelerin, 60 yaşında 70 yaşında başımızın tacı olan ve İstanbul'un fatihi olan 93 yaşındaki Ebu Eyyub El Ensari gibi canlı ve taze ise böyle olma noktasında bir ızdırap taşıyorsan, yola yakışmayı anlamışsın demektir. Yola yakışacaksın, yolda kalacaksın ve her zaman ızdırabın şu olacak. Allah'ım bana bir hüsnü hatime nasip et, yolda öleyim diye dua edeceksin. Hatırlatır mı bu sözlerim size o büyük insanı? Seyfullah desem o büyük insanın kim olduğunu anlayacaksınız. Halit ibn Velidi. Hayatının son demleridir. Vefat yolunda haber geliyor aşere mübeşşerenin büyük insanı Sait İbni Zeyd'e zaten arkadaşıdır. Varıyor yanına selam veriyor Halit ağlamaya başlıyor. Ağlayınca Sait İbni Zeyd şöyle bir söz söylüyor. Ne o kahraman diyor ölüm korkusu mu nedir bu gözyaşları? Halit ağlarken şunu söylüyor ne ölüm korkusu Bak halime ki ben Halit 35 tane savaşa girmiş Halit vücudunun hiçbir yerinde bir paranın ucu kadar bir para kadar kılıç izi ok izi kalmayan Halit haşa söz onun onun olduğu için söyleyeceğim. Develer gibi yatakta ölüyor ben yatakta ölecek adam mıydım deyip ızdırapla inleyen Halit. Ne kadar doğru anlamış Fatihayı. Zaten tek bildiği süre Fatihadır Halid İbni Velid'in. Oturup süre ezberlemeye bile vakti kalmamıştır o büyük insanın. Almış kılıcı savaş meydanlarında oradan oraya, oradan oraya 35 tane savaşın galibi olarak hayatını noktalanmış. Ama giderken yolda ölün ızdırabıyla ben develer gibi yatakta ölecek adam mıydım deyip gidecek. Son vasiyetini de biliyorsunuz sözler uzun ama bir cümle beni çok etkiler ne olur der çocuklarına beni mezara koyduğunuz zaman kılıcımı da yanımda götürün kılıcımı başka kılıca ya da taşa vurun unutmayın kahramanlar kılıç sesinden hoşlanır hiç değilse ben Rabbime yürürken bile o sesleri duyarak gideyim. Mekanı cennet olsun cennettedir de inşallah o büyük insan yolda olmanın hakkını ve hukukunu giderken de böyle bir ders vererek gidiyor. Allah kendisinden ebeden razı olsun. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında bu ayetler nazil olurken ve bu ayetler belli mesajları söylerken ve vesselam Efendimiz şu ızdırapla inliyordu. Bir zemin olsun ki o zeminde ben Allah'ın benden istediği bu hakikatleri hem daha iyi anlayayım, anlatayım, elimin altına girecek olan insanlara da talim edeyim. Ve ne oldu? Allah 18 yaşında beni mahsumdan olan yani Ebu Cehil'in kabilesinden olan bir delikanlıyı Erkam bin Ebil Erkam'ı getirip Efendimiz'in önünde iman ettirdi. Allah Resulü'nün önünde iman edince Efendimiz'i evine davet etti. Efendimiz ertesi gün evine gittiği zaman da o güzel sözü söyledi. Evim evindir ya Resulallah dedi ve artık Erkam'ın evi Darul Erkam olarak o talimin ortaya çıkması adına... Yürütülmesi adına zemin oldu Ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem Orada Biraz önce size özetlediğim Bu beş tane Nüzul sürecindeki Sıralamaya denk gelen Ayetlerin mesajları Gölgesinde bir talim Ve terbiye başlattı Ve Efendimizin Darul Erkam'da Başlattığı o süreci Biz üç başlıkta özetleyebiliriz Ki aslında o üç başlık Biraz önce söylediğim ayetlerin içerisinde var. Nedir onlar? Sağlam bir akidenin inşası. En temelde bu var. Akli eğitim ve ruhi eğitim. ve Selam Efendimizin talim metodunun temeli bu. Şimdi soruyor gençler bazen hocam biz bir araya geldik 3-5 arkadaşız. Nereden başlayalım? Resulullah nereden başladıysa oradan başlayacaksın aziz kardeşim. Nereden başlattı ve nereye götürdüyse de oraya götüreceksin. Nereden başlamış sallallahu aleyhi ve sellem? Sağlam bir akidenin inşasından başlamış. Önce bir öğren bakalım. La ilahe illallah ne demek? La ilahe deyince ne diyorsun sen? Neleri yıkman gerekir? Orada reddetmen gereken, yok etmen gereken, karşı olman gereken ilahlar var, putlar var. Onlar ney? Sen putları halen 6. asırdaki Lat'ta, Uzza'da, Menat'ta, Hubel'de, İsaft'ta, Naile'de bilmem neyde arıyorsan yanlış arıyorsun. Onlar bitti ama putlar halen var. Adları değişse, şekilleri değişse, varlıkları değişse putlar var. Var olduğunu bildiği için Rabbimiz sana ilk önce La İlahe dedirtiyor. Önce la ilahe diyeceksin ki arkasından illallah otursun tam anlamıyla yüreğine ve kalbine oraya otursun ki hayatında da etkisi olsun. Nasıl anlamış sahabe biliyor musunuz bunu? Cündüb bin Abdullah, Abdullah İbni Ömer iki sahabi, iki genç sahabi, ikisi de başımızın tacı. İkisine ait birbirine yakın cümleler. Ben Cündüb bin Abdullah'ın söylediğini söyleyeyim. Bakıyor insanlar Kur'an'ın hıfzıyla, Kur'an'la meşgul oluyorlar. Bir sahabi böyle bir tabloyu görünce ne yapar? Sevinir, o da seviniyor. Ama sonra onların şahsında gelecek bütün nesillere örnek olabilecek çok önemli bir şey söylüyor. Ey Müslümanlar diyor. Biz de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında iman edip onun yanında büyüyen gençlerdik. Yani genç olarak o mektebe dahil olduk. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize Kur'an'dan önce imanı öğretiyordu. Biz önce imanı sonra Kur'an'ı öğreniyorduk. Böyle yaptığımız için öğrendiğimiz her ayet iman zeminde var ya imanımızı arttırıyordu. Ama bakıyorum ben size sizler Kur'an'ı öğreniyorsunuz imanı öğrenmeden böyle olunca da bilginiz artıyor ama imanınız artmıyor. Kimi tarif etmiş o büyük insan bugünün dünyasında şöyle bir etrafınıza baktığınız zaman göreceksiniz. Etrafa bakmaya gerek yok kendimize baksak göreceğiz bizi tarif ediyor. Bilgi çok ama zeminde sağlam bir akide. Güçlü olmadığı için on öğrendiğimiz şeyler imanlarımızı arttırmıyor. Bilgimizle amellerimiz orantılı bir biçimde artmıyor. Bilginin kefesi arttıkça amel kefesi düşüyor. Düştükçe de bu kefe başka bir şeyle yükseliyor. Onun da ne olduğunu biliyorsunuz. Eğer bilgi artıp amel artmazsa amelin yerine kibir artıyor. Onun için bakın etrafınıza. Bilgiç olan, kendisini öyle gören ya da bilgiçlik taslayan nice insanlar göreceksiniz. Kaynağının ne olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Amel olmadığı için orada o kefe kibirle ne yazık ki yükseliyor. İşte Darül Erkam'da sallallahu aleyhi ve sellemin ilk etapta yaptığı o sağlam bir akidenin inşası. Sonra akılları eğit eğitiyor sallallahu aleyhi ve sellem kavramları gerçek manada yerli yerine oturtturuyor. Darül giren bir ay on beş gün hatta bir hafta belki söyleyeceğim size garip gelecek ama böyle bir gün orada talebe olan birisi çıktığı zaman sokakla aynı dili konuşmasına rağmen sokağın o kelimelere yüklediğinin aynısını yüklemiyor. Geliyor mesela Darül giriyor. Öğrendiğini öğreniyor, kaç saatse çıkıyor, sokak istikbal deyince başka bir şey anlıyor, Darul Erkam'dan çıkan o talebe istikbal deyince başka bir şey anlıyor. Sokak, kar deyince başka bir şey anlıyor. Darul Erkam'dan çıkan bir talebe kar deyince başka bir şey anlıyor. Sokak, zarar deyince başka bir şey anlıyor Darul Erkam'dan çıkan bir talebe zarar deyince bambaşka bir şey anlıyor bu kavramları uzatın akılları böyle eğitiyor sallallahu aleyhi ve sellem sonra ruhi eğitim orada da Kur'an'i bir ahlakın inşası ve iradenin sağlamlaştırılması. Ne kadar mutabık değil mi? inen beş grup ayetle bu söylediklerim. Zaten ayetin mesajlarından çıkarılan neticeler bunlar. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam Darul Erkam'da bunu yaptı. Bunların hepsini bir cümleyle size özetleyeyim ki aklınızda kalsın. Ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? İman ile kalpleri. İkna ile akılları, ahlak ile ruhları inşa etti. Aslında Darül Erkam dediğimiz o eğitim sisteminin temelinde olan da buydu. İman ile kalpleri, ikna ile akılları bu önemli bir şey. Ve ahlak ile ruhları inşa ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi o günlere ait bir tablo hepinizin bildiği ama... Bu çerçeveden hiç baktınız mı bilmiyorum. O çerçeveden bakmak için hatırlatayım size. O günlerde gelip iman ediyor Hazreti Ebu Zer. Ebu Zer-i Gıfari. Ümmetin Mesih'i olan o büyük insan. Ama Ebu Zer'in farklı bir tabiatı var. İman eder etmez. Ya Resulallah dedi. Gideceğim Kabe'nin sokaklarında bu hakikatleri haykıracağım. Yapma dedi Ebu Zer yapma. Şimdi o işin zamanı değil. Daha dur bak bir avuçuz. Şimdi bunu yaparsan Mekkeliler sana dünyayı dar eder. Ya Resulullah öyle şeyler hissediyorum ki yüreğimde duramıyorum. Ne yaptıysa Resulullah ikna edemedi Ebu Zer'i. Daha ilk günler vardı Kabe'nin avlusuna bağırdı Kureyşlere. Topladı başına la ilahe illallah dedi. Onların putlarına dil uzattı. Hakikati söyledi. Kavga gürültü Ebu Zer bayıltılana kadar dövüldü. Kan Raban içerisinde Darul Erkam'a taşındı. Uyandı. Ya Resulallah dedi bir daha gideceğim. Efendimiz dedi ki hayır. Şimdi sen bunu tekrar edersen eğer. Bizim yapmak istediklerimize engel olacak. Ebu Zer git. Kendi kabilende buradan öğrendiklerini söyle. Buradan öğrendiklerini yap. Ve ben seni çağırana kadar da gelme. Çünkü Efendimiz biliyor Ebu Zer'i tanımaz mı? Ebu Zer'i çok iyi tanıyan biri olarak bunu söylüyor. Git ben çağırana kadar da gelme. Ama gidip orada yatmayacak. Ne yapacak? Darül Erkam'da topu topu kaldığı belki bir hafta, belki on gün, bazı kaynaklara göre üç gün. Üç günlük o eğitim sürecinde aldığını al ve git orada uygula. Gidiyor Ebu Zer. Yıl kaç? nübüvetin birinci yılı. Peki Ebu Zer'i Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne zaman çağırıyor? Hiç çağırmıyor Efendimiz. Çağırmıyor ama haberi var. Gelen gidenle haber gönderiyor. Gelen gidenle de Ebu Zer haber gönderiyor. Efendimiz orada Ebu Zer'in Darül Erkam'ı yaşattığını... Daha doğrusu suffa'yız ki suffa bu işin ideal çizgisidir. Biraz sonra ona geleceğim. Bunu yaşattığını gördüğü için Ebuzer e ileşmiyor. Ta hicretin 5. yılına kadar Hazreti Ebuzer Gifar kabilesi ve Eslem kabilesinin içerisinde bu ruhu o kabileye işleme adına gayret içerisinde oluyor. Hicretin 5. yılı dediğim zaman aradan kaç yıl geçmiş? tam 18 yıl. 18 yıl boyunca Ebu Zer Allah Resulü'nü görmemiştir. Hicretin beşinci yılı. Hendek Gazvesi'nin arkasından efendimiz ashabıyla Medine'de otururken bir de bakıyor ki karşıdan koca bir insan sürüsü, bir kalabalık geliyor. Bazıları korkuyor acaba bir ordu mudur nedir diye. Efendimiz birilerini gönderiyor. Elçi haber getiriyor ya Resulallah gelen Ebu Zer'dir arkasında da ona iman eden onun söylediklerine iman eden Gıfar kabilesinden ve Eslem kabilesinden Müslümanlar ne diyecek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah Ebu Zer'e hayırlar versin Gıfara mağfiret etsin Esleme selam versin, sil versin, barış versin desene Allah Ebuzer'in eliyle onların yüreklerine iman tohum ekti. Budur işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talimindeki ölçü budur. Ebuzer orada bu işi yapabilir. Mekke'de olursa işi çıkmaza sokabilir. Onun için oraya gönderilecek ve orada Darul Erkam ruhunu diriltir, diriltecek. Darul Erkam böyle yürüdü 6 yıl boyunca bir lafasızla. Hazreti Ebubekir'in Müslüman oluşuyla yeni bir süreç ortaya çıktı. 4 yıllık o süreç yine farklı bir biçimde devam etti ve Hicri Nübüvvet'in 10. yılına gelince efendimiz Taif'e gitti. Orası imana yatak olur mu diye olmadı. Eli boş döndü, kalbi kırık, mahzun ama durmadı. İman ettiği bir esas var sallallahu aleyhi ve sellemin dava risaletin davası yolda olacaksın yolda kalacaksın ama yolda arkaya bakmayacaksın onun için biz kaç kişiyiz sorusunu sormayacaksın. Onun için kitlelere oynamayacaksın. Onun için kalabalıklar olmayacak senin hesabın. Hakikat olacak ve sen şuna bağlanacaksın. Ben gerçek manada yolun hakkını verip gerçek manada istenilen düzeyde bu işi yaptın mı yapmadın mı? Bunu yaptıysan korkma sen. Netice senin işin değil. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu en iyi bilen birisi olarak... Taif'ten kalbi kırık döndüğü zaman durmadı, duraksamadı. Minadaki çadırları dolaştı. Nasıl dolaştı? O on günlük süre zarfında yirmi küsür çadır ve hepsinden eli boş, kalbi kırık, yine hüzünlü. Ama durmuyor. Oraya giriyor, hakaret uğruyor, Amr ibni Salsan'ın çadırına alay ediyorlar çıkıyor beni şey benim çadırına gidiyor onlar hakaret ediyor çıkıyor oradan beni kelp kabilesinden bir çadıra gidiyor hakaret görüyor alay ediliyor çıkıyor başka bir yere böyle çadırlar dolaşıyor en son artık dönüş yolu ufacık bir çadır var akabe denilen yerde Hz. Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah buraya da bir gidelim tamam diyor varıyorlar Altı tane delikanlı Yesrib'den gelmiş, hac için gelmişler. O gün Araplarda da var hac ve onlar da hac için Mekke'deler. Başlarında Esat İbn-i Zürare yaşı daha otuz, gençliğinin tam böyle zirvelerinde. Geri kalan beş arkadaşı ondan daha küçük. Allah Resulü ve vesselam kendini arz ediyor. Niçin dolaştığını söylüyor, söyleyeceğini söylüyor. Oradaki konuşmalar uzun, İbrahim Suresinin son 18 ayetini okuyor ve o 6 tane delikanlı iman ediyor. İman ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem onları Yesrib'e gönderiyor. Gönderirken ne diye gönderiyor? Gidin ve aynen benim yaptığım gibi yapın. Aynen Ebu yaptığı gibi yapın. Bir darul erkamınız olsun. Bir zemininiz olsun Allah için bir araya geldiğiniz bir mekanınız olsun diz dize vereceğiniz birbirinize destek olacağınız birbirinize iman takviyesi olacağınız birbirinize hakikati telkin edeceğiniz zeminler oluşturun ve bunları yapın ki beraberce kulluk yolunda yürüyebilirsiniz yola yakışabilirsiniz yolda kalabilirsiniz bunları söylüyor ve gönderiyor. Ne yapıyor bu altı tane delikanlı? Yesrib o gün 10.000 bin nüfuslu bir yer. Sadece altı Müslüman. Altı tane Müslüman karşısında 10 bin tane. Altı bini Arap, dört bini Yahudi. Ve bin bir tane entrika çeviren Yahudiler aynen bugünkü zemin gibi böyle bir zeminde imanı yaşama ve yaşatma noktasında gayret içerisinde olun. Bunu yapıyor Esat İbni Zürare. Yani bu söylediğim sözler bugün Başakşehir'de İslami hizmet yapmak, bu manada insan kazanmak, bu manada insanlara mesajı ulaştırmaktan daha mı zor Allah aşkına? Bu söylediğim zemin en uç nokta ondan daha ötesi yok ama bu altı tane delikanlı. Öyle bir imanı anlayıp ve imanı kendilerine dert ediniyor, ediniyorlar ki. Allah Resulü ve vesselamla birlikleri ve beraberlikleri topu topu en fazla iki saat olmasına rağmen. Bir yıl boyunca bu gayretlerinin neticesinde. Yesrip'te onlarca insana imanın hakikatlerini ulaştırıyorlar. Metot aynı metot. Yol aynı Yol. Yöntem aynı yöntem sağlam bir akide akıllar eğitiliyor ruhlar eğitiliyor Resulullah'tan öğrendikleri o iki saatlik bilgi neyse o kadarını üreterek Yesrib'i yavaş yavaş Medine kılma yoluna sokuyorlar bir yıl sonra geliyorlar kaç kişiler 12 kişiler ama iman edenlerin sayısı bu kadar değil Medine'de belki de iman yüz tane insanın kalbine girmiş Esat İbn-i Zürare'nin eliyle. Söyleyeyim mi nasıl girdiğini? Cuma namazları kılınmaya başlanmış. İlk cuma namazını Yesrib'de kılan Darul Esad'ın içinde yani kendi evinin bir odasında Esat İbn-i Zürare'dir. Bu bilgiyi bize Ensar'ın önemli isimlerinden Kabbi Malik verir. Bir gün ezan sesini duyar Medine'de. Yanında oğlu vardır. Gözyaşlarını tutamaz Kab bin Malik. Ağlamaya başlar. Sorar oğlu baba der. Niye ağlıyorsun? Oğlum diyor duyuyor musun ezanı? Bu ezan cuma ezanıdır. Bu ezanı Medine'de ilk duyuran Esat İbni Zürare idi. O saadetli insan. Daha Resulullah'ın Medine'ye gelişine iki sene var. Musab bile gelmemiş. Ama Esat İbni Zürare kendi evinde... Arapların yevmul aruba dedikleri ve kutsal saydıkları cuma günü toplayacak insanları cuma namazına benzer bir namaz kıldıracak ve bir hutbe irad edecek. O hutbede de Müslümanların dertlerini konuşacak başkalarına iman tohumu ulaştırmanın ızdırabı dillendirilecek. Siz buradan anlayın Esat İbni Zürare'nin Yesrif'teki o büyük devrimini. Bir sene sonra geliyor on iki insan iman ediliyor orada biatlar ediliyor tekrardan. Ve Kur'an öğretmeni olarak Musab alınıp gidiliyor. Ne yapacak Musab bin Umeyr? Aynı şey. Darul Erkamları modelleyecek. Her evde bu manada bir güzellik oluşturacak. Öyle ki Medine'de o zaman birçok evde bu konuda ders meclisleri... Sohbet meclisleri Musab'ın eliyle tesis edilecek. Bir yıl sonra, artık son senedir Musab arkasına 75 insan takmış geliyor. Aleyhisselatü vesselam efendimizle görüşmek için gelirken diyor ki Musab beni sizinle beraber görmesinler Mekke müşrikleri. Siz Akabe'de bekleyin. Ben başka bir yoldan gideceğim. Resulullah'a sizin gelişinizi haber vereceğim. Varacak efendimizin huzuruna. Bir yıldır efendimiz görmemiş Musab bin Umeyr'i. Alacak, sarılacak, öpecek, koklayacak. Musab diyecek ne var ne yok. Musab'ın sözü şu olacak. Ya Resulallah. Yesrib'de imanın girmediği ev kalmadı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gözyaşlarını tutamayacak. Desene Musab. Allah senin elinle hayrı. Yesrib'e ulaştırmış. Desene sen Musab İbni Ümeyr değil Musab'ul hayırsın. Hayırlı Musab'sın. Senin elinle iman Yesrib'e ulaşmış. Bir yıl bir yıl Yesrib gibi bir yer ama Musab gibi bir muallim Kur'an gibi bir müfredat Esat gibi talebeler böyle olursa da netice bu olacak. Bugün niçin olmuyor? Neden biz söylüyoruz, söylüyoruz, söylüyoruz bazı şeyler tesir etmiyor? Neden biz bu kadar gayret adına bir şeyler ortaya koyamıyoruz? Bunların hepsi aslında Mus'ab'ın aynasından Esat İbni Zürare'nin aynasından bakılıp da test edilmesi gereken meseleler. Arkasından sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'e hicret edecek. İlk vardığı yer neresidir? Kuba köyüdür. Amr ibni Af oğullarının mahallesidir. Gülsüm İbni Hidmin evidir. Ayak basmış oraya, efendimizin ilk yaptığı şey. Sad bin Hayseme isimli sahabi gelmiş. Ya Resulallah benim evim geniş demiş. Senin evin genişse eğer, senin evin bir mektep olacak demiş. Ve anında orası bekarlar evi olmuş. Asr-ı Saadet'in ilk öğrenci evi olmuş tabir caiz ise biraz önce ayetleri okuduk, ayetleri dinledik. Nur suresinde söylenen Allah'ın adının anılmasına izin verdiği nurdan evler olmuş, nur evleri olmuş o evlerin ilki Sad bin Haysemen'in eviyle Yesrip'te tesis edilmiş. Arkasından Efendimizin Kuba'da kaldığı İmam Bukhari'nin ifadesine göre 14 gündür ama diğer rivayetler öyle söylemiyor. Toplam yolculuk 14 gün söylüyorlar. Efendimizin kaldığı gün sayısı pazartesi, salı, çarşamba, perşembedir. Cuma sabahı ise Efendimiz oradan hareket etmiştir. 4 gündür Kuba'daki ikametgahı aleyhissalatü vesselam Efendimizin ne yapmıştır? Hemen bir mescit, hemen bir mektep. Hemen bir Darul Erkam, hemen bir suffa ne diyecekseniz adına Gülsüm İbni Hidm'in kendisine infak ettiği o arsada temellerini de kendi doğrultarak bir şekliyle o mescidi orada inşa etmiş ve Darul Erkam'ın şubesini orada açmıştır. Açılmış kusvanın yolu. İnsanlar efendimizi kendisine davet etmek istiyorlar ama efendimiz diyor ki açın kusvanın yolunu. Kusva nereye çökeceğini bilir. Varacak Kusva Neccaroğulları mahallesine. Onlarca arsa var orada ama iki yetim çocuk olan Sehl ile Süheyl'in evinin arsasının önüne çökecek. Ve Mescid-i Nebevi orada inşa edilecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescidini inşa eder etmez. Hemen iki tane oda yanı başında yapacak hanımları için... Hemen mescidinin arkasında da sufayı tesis edecek. Ve Suffa'yla birlikte talim ve terbiye adına yapabileceği en güzel adımları yapacak. O günden sonra aslında Efendimizin talim adına attığı bütün adımlar Suffa'da cereyan edecek. Bugün hangi hadis kitabını, hangi siyer kitabını, hangi sahabe tabakatını açarsanız Ashab-ı Suffa ile alakalı bilgileri okuduğunuz zaman bunu göreceksiniz. Ve Suffa Aleyhisselatü vesselam efendimizin talim ve terbiye sahasında işi nihai noktada vardıracağı bir çizgi olarak önümüzde duracak. Meselenin tarihi seyri böyle aziz kardeşlerim. Ehemmiyeti içinde birkaç şey söyleyeyim. Yavaş yavaş da sözlerimi onun üzerinden toparlayayım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sohbetin, isterseniz buna irşat deyin, isterseniz bir hadiste geçtiği üzere nasihat deyin. El dinun nasiha hadisinden yola çıkarak. İsterseniz tebliğ deyin, isterseniz telkin deyin ki telkin bunların hepsini içine alabilir. Onun için biz telkin diyelim. Bunu yaparak sallallahu aleyhi ve sellem... Sahabe dediğimiz o bahtiyarlar ordusunu oluşturdu. Meselenin ehemmiyetini bize öğretmek için de onlarca hadiste ve kendisinin de içerisinde bulunduğu onlarca meselede onlarca hatırada bize mesajlar verdi. Mesela aleyhissalatü vesselamın Bukhari'de geçen Ebu Hureyre'nin bize naklettiği bir hadisini aktarayım size. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın gezip dolaşan seyyah melekleri vardır. Dolaşıp bazı havadisleri öğrenip haber eden onun için seyyah melekleri söyleniyor. Bunlar bir şeyler arıyorlar. O aradıklarını buldukları zaman anında diğerlerine haber veriyorlar. Gelin gelin diyorlar. Aradığımızı bulduk. Geliyor diğer meleklerde kanatlarıyla... O halkanın etrafını sarıyorlar. Ve böylelikle saf saf üst üste aynen bir helazon gibi arşı alaya kadar orada oturan insanların üstünde kenarlarında onların o meclislerini kuşatacak şekilde çerçeveliyerek arşı alaya kadar uzatıyorlar. Rabbimiz soruyor o meleklere ne yapıyor benim kullarım? Melekler diyorlar ki ya Rabbi seni anıyorlar. Nasıl anıyorlar? Subhanallah diyorlar. Elhamdülillah diyorlar. Allahu Ekber diyorlar. Peki kullarım benden ne istiyorlar? Senden cenneti istiyorlar. Kullarım cenneti gördüler mi? Görmediler ya Rabbi. Eğer görselerdi nasıl isterlerdi? Şu anda nasıl istiyorlarsa ya Rabbi kat kat daha fazla bir ihtiyakla isterlerdi. Peki kullarım neyden sığınıyorlar? Senin azabından cehenneminden sığınıyorlar. Peki benim kullarım benim cehennemimi gördüler mi? Görmediler. Eğer görselerdi ne yaparlardı? Nasıl sığınıyorlarsa kat kat daha fazla bir korkuyla daha fazla bir endişeyle sığınırlardı. Rabbimiz bunun üzerine der ki o halde okullarıma müjde verin ki benim rahmetim onlara ulaşacak ve hepsi inşallah cennetimi hak edecek. Melekler diyecekler ki Rabbimiz biliyor ama onları konuşturuyor bize bazı bilgileri vermek için. Bukhari hadisi bu Ebu Hureyre radıyallahu anh bize naklediyor hadisi. Melekler diyecekler ki ya Rabbi sen hepsini cennetle müjdeledin ama... Onların içlerinde bazıları o diğerleri gibi değil oraya geliş amaçları farklı nasıl biz anlayacağımız şekliyle biraz Türkçeleştirelim mesela arkadaşının zoruyla gelmiş mesela gelmiş ama yatıyor uyuyor mesela gelmiş ama dostlar pazarda görsün diye gelmiş mesela merak etmiş gelmiş farklı bir niyeti var ne diyecek Rabbimiz Rabbimizin müjdesi şu olacak. La yeşka bihim onlarla beraber oturan şaki olmaz onlarla otursun da varsın yatsın onlarla otursun da o an için geliş niyeti biraz farklı olsun neden çünkü sohbette bir insibah vardır bir inikaz vardır inikaz nedir bunlar insibah boyalanmaktır inikas aks etmektir. Eğer bir insan bir sohbette, Allah'ın anıldığı bir mecliste oturur da o mecliste bir şekliyle zamanını harcarsa Allah'ın izniyle orada ekilen tohumu Allah zayi etmeyecek. Belki 20 sene sonra, 30 sene sonra, 40 sene sonra meyveye duracak o tohum. Onun için Rabbimiz onu söylüyor. Onlarla beraber oturan asla şaki olmaz der diyor. Şimdi bakın çocuklarımız var aramızda. Bizi dinlemiyor diye gözüküyorlar. Ben bazen konferanslara gittiğim zaman sohbetlere, konuşmalara çocukların seslerinden dinleyiciler rahatsız oluyor. Ben de o rahatsız olanlardan rahatsız oluyorum. Diyorum ki bırakın çocuklar oynasın, bağırsın, ağlasın. Sizin eğer amacınız buradan hakikat almaksa bana kitlenin, onları unutun. Ama bilin ki o bizimle ilgisiz olan çocuklar alıyorlar alacaklarını. Hayatınıza bakın benim bu sözlerimin ne demek olduğunu anlarsınız. Şöyle bir zihninizi yoklayın. 10 yaşından aşağıya eğer salihlerin meclislerinde bulunmuşsanız o meclislerde söylenen konuşulan dillendirilen birçok şey 50 yaşında 60 yaşında 70 yaşında bir konuşma anında, bir hadise anında, bir olay anında bir bakıyorsunuz zihne, oradan da dilinize dökülüyor. İşte budur. La yeşka bihim celisuhum. Onlarla beraber oturan şaki olmaz. Benim için bir ümit, ben onun için nerede bulsam salihlerin meclisi dahil oluyorum ki, diyorum ki Allah'ım beni de o şakilerden sayıyorsan eğer, Beni de kat onların arasına la celi celisuhum dediğin o bahtiyarlardan biri de ben olayım salihlerle beraber oturduğum için şaki olsam bile salihler için affedilmiş müjdesine nail olayım. Allah hepimizi inşallah siz salih ben şaki olayım bu mecliste böyle olsun o duanın mazharına bizi dahil etsin inşallah. Bakın Müslim'de geçen bir hadiste nakleden yine Ebu Hureyre'dir, Ebu Said el de aynı hadisi naklediyor. Şöyle bir rivayette bulunuyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Allah için bir araya gelen o meclisler diz dize verip de Allah'ın adını yücelttikleri zaman Allah o meclislere nazar eder ve meleklerine karşı iftihar eder. Bakın bakın kullarıma der. Ve o meclise sekinet nazil olur. Neden sekinet şu anda toplumumuzdan çekilip alındı? E çünkü biz o sekineti hayatımızdan itecek şeyler yapıyoruz. Özellikle Başakşehir'de bu programın burada olması da bundan. Ben zor olacağını biliyorum burada ama zorluk için zaten yapıldı burada. Din meselesi. Kadınlara ve çocuklara havale edilmiş. Bizim erkeklerimiz eskiden mücahitti zaten bir sürü yer fethettiler. O kadar mücahitlik yaptılar artık emekliye ayrıldılar. Şimdi ders meselesi bir araya gelip Allah'ın kitabını öğrenme, peygamberin sünnetini öğrenme meselesi kadınların ve çocukların meselesi. Öyle olduğu için de sekinet hayatlarımızdan çekip gitti. Birbirimize merhametle bakamıyoruz. Nefret, öfke, kin, Müslümanlar olarak birbirimize dönmüş vaziyette. Aslında bunlar şöyle ciddi bir oranda bir sorgulandığı zaman sekinetin mahrumiyetinden dolayı, onun mahrumiyeti de bu meclislerin hayatımızdan çekip gitmesinden dolayı. İşte Aleyhisselat ve selam efendimiz bu sözleri söyleyerek bir şeyi nazarımıza veriyor, tabir caiz ise eğer aklımıza, zihnimize çivi gibi çakıyor. İstiyor musunuz sekineti elde etmek? Şöyle bir huzura kalbimizde yüreğimizde bir fırtına var. Bir laksa bile olsa bir an bile olsa bir saat bile olsa bir serin ve selamet duyabileceğimiz bir liman. O liman suffa meclisleridir işte. Allah'ın anıldığı Allah'tan başka hiçbir amaç hiçbir gaya güdülmediği Allah'ın kitabının, peygamberin sünnetinin öğrenilmesi için diz dize verildiği o meclisler. Meleklere Allah'ın gösterip iftihar iftihar ettiği meclisler o meclisler. Sekineti celbeden meclisler o meclisler. Ebu Vasit isimli sahabi efendimiz Allah kendisinden ebeden razı olsun. Büyük bir isim, bir dev kamet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden... 24 tane hadis bize rivayet etmiş ama şöyle bir hayatına baktığınız zaman onun o büyüklüğünü o zaman anlarsınız. O bize rivayet ediyor. Oturmuşuz diyor Mescid-i Nebevi'de. Efendimizin arka önünde yanında halkı oluşturmuşuz. O anda 3 kişi belirdi Mescid-i Nebevi'nin kapısında. Onlar bize böyle bir baktılar. O bakanlardan bir tanesi çekip gitti. Kalan diğerlerinden bir tanesi geldi, biraz da bizi sıkıştırdı, halkaya dahil oldu ve Resulullah'ı dinlemeye başladı. O diğeri, kalan diğer ikincisi geldi, bizim halkamızda yer bulamayınca halkanın dışına oturdu ve Allah Resulü'nü dinlemeye başladı. Mecliste konuşulan konuşuldu, millet dağıldı, biz birkaç kişi kaldık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki, Mescidin kapısında beliren o üç kişinin haberini size söyleyeyim mi? Söyle dedik ya Resulallah. Onlardan biri size baktı ama dahil olmadı. Sizin meclisinizden yüz çevirip çıkıp gitti. Allah da ondan yüz çevirdi. Çok dehşet bir ifade bu. Onlardan bir diğeri geldi, sizi yardı, aranıza oturdu. Otururken de Allah'a sığınarak oturdu. Size rahatsızlık verdiği için de üzüldü ama o meclisten istifade etmek için gelip Allah'a sığınarak oturdu. Allah'ın himayesine girdi. Allah da onu himayesi altına aldı. Diğeri de geldi. Halkanızda yer bulamadı. Hemen arkanızda oturdu. Haya etti. Utandı. Sizi de rahatsız etmek istemedi. Allah da ondan utandı. Hadis böyle söylüyor. Ama şarihler şöyle şerh ediyorlar bu ifadeyi. Allah onun utanmasını kabul etti. Allah Resulü ve vesselamın üç kişi üzerinden verdiği mesaj bu. Şimdi bu rivayet size başka bir hadisi hatırlattı mı bilmem. O hadis birkaç tane farklı rivayetle gelir ama bir rivayette beş Zümre sayılır ki ben onu daha çok severim ve onu rivayet ederim size. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki ya öğrenen ol ya öğreten ol ya dinleyen ol ya bunları seven ol sakın beşincisi olma yoksa helak olursun. Yol gösterdi yolumuzun yegane rehberi olduğumu, olan kurban olduğumuz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya öğrenen ol. Hepimiz öğrenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Hepimiz talebeyiz. Hepimiz bir yönüyle talebeyiz. Bir yönüyle hocayız. Hepimiz bildiklerimizin hocasıyız. Bilmediklerimizin talebesiyiz. Şu anda dinliyorsunuz beni hoca olarak bildiğiniz için. Ama ben biliyorum ki içinizde bazı kardeşlerim hayatın farklı alanlarında bana hocalık yapacak kadar farklı alanlarda benden bir numara, üç numara, beş numara üsteler. Dolayısıyla hepimiz bu manada birbirimizin hem talebesi hem hocasıyız. Onun için Efendimiz diyor ya öğrenen ol. Biliyorsun öğreten ol. İlminin zekatını öde. İlmini ona buna hava atmak için değil bu alan için kullan. Bu ikisi yok sende olmayabilir. Allah herkese aynı kabiliyeti vermez. Dinleyen ol. Dinle. Gel bir meclise dahil ol. Dinle. Sahabenin sohbetle yetiştiğini unutma. Dahil ol ve dinle. Bunları da yapmaya senin imkanın yok. Sev arkadaşım. Peki sevmek ney? Öyle uzaktan uzağa kurban olayım falan demek değil. Elinse gönlün sevmesi... Elim vermesiyle belli olur. Sevgini ispat edecek bir şeyler yap. Neyse artık bu. Neyse o ispat adına ortaya koyacağın şey onu yap. Beşincisi olma sakın. Bunları eğer yapmazsan beşincisi olursun. Beşincisi olursan da helak olursun. Allah bizi muhafaza etsin bundan. İşte suffa meclislerine sallallahu aleyhi ve sellem böyle dikkat çekiyor. Abdullah İbn Amr bize anlatıyor. Halkalar oluşmuş diyor. Mescid-i Nebevi'de o anda Allah Resulü içeriye girdi. Birkaç halka duayla eskarla meşgul oluyor. Biz de bir halka Abdullah İbni Amr'da biliyorsunuz Sufa Mektebi'nin en gözde talebesidir. İlimle meşgul oluyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o halkalara nazar etti ve dedi ki ikisi de hayırdadır. Sonra geldi bizim içimizde oturdu ve dedi ki ama ben muallim olarak gönderildim. Nereyi tercih etmiş sallallahu aleyhi ve sellem? İlim halkalarını tercih etmiş. İlim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tercih edeceği bir vesile olmuş. Ve ben muallim olarak gönderildim diyerek en başta sizin nazarlarınıza vermeye çalıştım. talim görevine de Efendimiz böylelikle dikkat çekmiş. Abdullah İbni Abbas naklediyor. Diyor ki bir gün sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki cennet bahçelerini bulduğunuz zaman gıdalanınız. Riyadul Cennet cennet bahçeleri. Sorduk ya Resulallah cennet bahçeleri nedir? Dedi ki ilim meclisleri. Neymiş ilim meclisleri cennet bahçeleriymiş. Neymiş sufa meclisleri? İnşallah cennet bahçeleriymiş. Müjdeyi veren Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdır. Çünkü oralar gıdalandırıyormuş insanı. Nasıl gıdalandırıyormuş? Kelimelerle, sözle, hakikatle, sizin içinizde olan ruh midenizi doyurarak. Çünkü o mide ancak kelimelerle doyar. O kelimeleri size vererek bir şekliyle gıdalandırıyormuş. İki tane daha tablo aktarmama müsaade eder misiniz? Onun üzerine sözlerimi toparlayayım. Ukbe İbni Amir, dehşet bir isim. Her hacda ve umrede kardeşlerime şunu söylüyorum. Diyorum gelin Medine'den gideceğiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl ki Medine'de ensarı muhacire kardeş kıldı. Biz de 21. asrın muhacirleriyiz. Bir tane ensar, bir tane sahabi Kendimize seçelim, kardeş edinelim, o kardeşliği yaşatma adına da ızdırap halinde olarak geldiğimiz topraklara dönelim. Bu sene de yaptırdım. Bütün hacılarımıza sahabeden kardeşler seçtirdim. Ben de seçtim. Benim seçtiğim isimdi Ukbe İbn Amir. Sebebini de söyleyeyim. Afrika'nın fatihi o büyük insan. Fethetmediği toprak kalmıyor Afrika'da. Mısır'da da valilik yapıyor. Ama Allah Resulü'nden Suffa'dan öğrendikleri öyle bir yüreğine baskı kurmuş ki doymuyor, doymuyor, doymuyor. Afrika'nın tamamına İslam'ı ulaştırdıktan sonra atını sürüyor Atlantik okyanusuna doğru. Biraz atı ilerledikten sonra şöyle çekiyor kılıcını o büyük insan. O Atlantik okyanusuna hitaben şöyle konuşuyor. Allah'ım diyor eğer benim önüme şu uçsuz bucaksız okyanusu çıkarmasaydın, Vallahi senin yüce olan adını ta ötelere dünyanın dört bir tarafına duyuracaktım. Böyle bir insana kardeş olunmaz mı Allah aşkına? Böyle bir insana kardeş olan bir insan uyuyabilir mi onu bilmiyorum. Böyle bir insana kardeş olan bir insanın hayatında hava boşluğu olur mu onu da bilmiyorum. Böyle bir insana kardeş olanın dininden başka bir derdi olur mu onu da bilmiyorum. Böyle bir insana kardeş olan davasının delisi mi olur onu da bilmiyorum. Bilmeden kardeş oluyorum. Ama bildiğim bir şey var ki inşallah beni adam edecek. İnşallah bu kardeşlik bana çok şey söyleyecek. O büyük insan... Bize yine Bukhari'de başka hadis kaynaklarında geçen bir rivayet aktarıyor. Diyor ki Suffa'da kardeşlerimizle oturuyorduk. Kendi halimizde bir şeyler söylüyoruz, okuyoruz. Allah'ın kitabından, peygamberin bize anlattığı şeylerden. O anda Allah Resulü içeriye girdi. Ey Müslümanlar dedi sizden hanginiz? Buthan Vadisi Medine'nin iki vadisinden birisidir. Cennet vadilerinden bir vadidir. Buthan Vadisi'nde iri hörgücü olan bakanlara böyle hayranlık veren bir devenin sahibi olmak ister. Ama bunun sahibi olurken de ne Allah'ın hukukunu ihlal edecek ne akrabalık hukukunu ihlal edecek ne kulların hukukunu ihlal edecek. Bu hukukları da koruyarak böyle hörgücü olan bakanlara da hayranlık veren bir devenin sahibi olmak ister dedi ki yaresülallah kim olmak istemez ki öyle bir devenin Allah Resulü'nün tarif ettiği devenin bugünkü karşılığı son model bir Mercedes'tir öyle düşünün. Hörgücü iyi olacak, bakanlara böyle hayranlık verecek. Kim olmak istemez ki dedi ki yaresülallah. İşte sizden biriniz Allah'ın mescitlerinden bir mescitte oturup Allah'ın ayetlerinden bir ayeti öğrenmesi Öyle bir deveye sahip olmasından daha hayırlıdır. Ve sözünün devamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki ayet iki deve, üç ayet üç deve arttırarak arttırarak fazlalaştırdı diyor Ukbe İbni Amr radıyallahu anh. Alıyorsunuz değil mi benim aziz kardeşlerim bunlardan alacağınızı çok büyük mesajlar ve çok büyük iş, müjdeler veriyor yolumuzun rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem. Son rivayeti Hazreti Ebû Hureyre'den aktaracağım size. Ama direkt nasıl ki bugün şimdiye kadar söylediklerimi üzerinize aldınız, şimdi söyleyeceğimizi de söyleyeceğimi de tam üzerinize alarak almanız için söylüyorum. 21. asırda Ebû Hureyre'nin rolünü oynamanın yolunu bize öğretecek Hazreti Ebû Hureyre. Devir Emevi dönemidir. Uzun bir ömür yaşıyor biliyorsunuz Hazreti Ebû Hureyre. İnsanlar biraz dünyaya dalıyorlar. Sohbetten, ilimden biraz olsun kopuyorlar. Böyle bir pazara iniyor Hazreti Ebû Hureyre. Bakıyor ki insanlar Allah'ı unutmuş derecesinde pazarda uğraşıp duruyor. O anda yüksek bir tarafa çıkıyor. Ey insanlar diyor. Siz burada ticaret yapıp kar etmeye çalışıyorsunuz ama... Peygamberin mirası dağıtılıyor Mescid-i Nebevi'de haberiniz ola bunu der demez durur mu insanlar? Peygamberin mirası deyince onlar zannediyor ki Efendimiz bir şeyler bırakmış onlar Müslümanlar arasında taksim ediliyor hemen koşuyorlar. Koşa koşa mescide varıyorlar bakıyorlar ki 3-4 tane ilim halkası var insanlar bir şeyler öğreniyor biraz da kızgın bir şekilde mescitten dışarıya çıkıyorlar Ebu Hureyre'yi buluyorlar bizi kandırdın diyorlar. Ebu Hureyre diyor kandırmadım. Siz duymadınız mı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü? Ne dedi Efendimiz? Biz peygamberler topluluğu mal, mülk, dinar, dirhem, miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız miras ancak ilimdir. O ilimden nasibini alanlar da Allah katında farklı bir biçimde muamele göreceklerdir. Dolayısıyla böyle bir verasetten nasiplenmeniz için... Peygamberin bıraktığı mirası omuzlayıp onu öğrenmeniz için sizi haberdar ettim. Ne dedi Hazreti Ebu Hureyre anladık değil mi? Sokaklar, caddeler, yatan evler, ruhunun açlığını unutan insanlar, bu işin ehemmiyetinden uzak kalan insanlar... Gününün büyük bir bölümünü televizyonun internetin karşısında geçiren insanlar sizden bir Ebu Hureyre'lik bekliyor. Varacaksınız onların yanına sokakta caddede bağırmaya gerek yok. Onlara ruhlarının açlıklarını duyuracaksınız. Böyle bir açlığı duyurarak onlara Suffa adına bir zemine onları dahil edeceksiniz inşallah. Rabbim hepimizi... Böyle bir gayretin, böyle bir mücadelenin, böyle bir azmin sahibi kılsın. Böyle bir ızdırapla doğdu aziz kardeşlerim Suffa meclisleri. Elhamdülillah işi bilen arkadaşlarımız haftanın belli günlerinde bir araya gelip bir şeyler okuyorlardı, bir şeyler yapıyorlardı. Dedi ki bu yapılanlar da biraz daha sistematik bir hale gelsin. Bizim medreseleri özetleyen bir cümle söylenir. Bu cümle aslında bir yönüyle çok da güzel bazı hakikatleri nazara verir. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Bu halde olmasın. Zaten zor geliyoruz bir araya. Geldiğimiz zaman en azından sistematik bir biçimde asgari oranda kulluğumuzu yerine getirebilme adına bazı bilgileri amel öncelikli öğrenelim. Bu maksatla... Sufa Meclisleri projesi, kardeşlerimizin gayretiyle vücut buldu. Beş senelik bir müfredat hazırlandı. Birinci sene hadis, ikinci sene siyer, üçüncü sene ilmihal, dördüncü sene Kur'an, beşinci sene akaid. Buradaki bu beş tane ders, beş farklı ilmin kategorize olarak edinmiş... Ve ilmi meselelerin irdelendiği dersler değil. Onun için içeriğini bilmeden itiraz etmeyin. Bazıları içeriğini bilmeden itiraz ediyor. Niye Kur'an'ı üçüncü sıraya koydunuz, hadisi öne koydunuz, niye akaydı sona koydunuz falan diye söylüyorlar. Ama ben size bir iki cümleyle söyleyeyim niçin öyle olduğunu. Hadis dediğimiz şey Allah Resulü aleyhisselatu Vesselam'ın kutlu sözleridir. 32 derste aslında hadis derslerinde evvelki sene... Kardeşlerimiz işledi o dersleri. Bir Müslümanın asgari bilmesi gereken bilgiler özetlendi. 32 tane hadis, 32 tane farklı sahabe efendimizin rivayetiyle ayetler gölgesinde her bir hadisi 3 tane ayeti de delil getirerek bir şekliyle bir Müslümanın ibadet, ahlak, akaid, muamelat sahasında bilmesi gereken bilgilerden oluştu. Bu önemli bir şeydi. Dolayısıyla bir hadis usulü dersi değil. Onun için öyle hadisi görür görmez hemen tepki gösteren insanlar gibi olmama adına bu izahı yapıyorum. Kaldı ki Allah Resulü'nün kutlu sözleri çerçevesinde zaten kulluk anlaşılır. Onlar olmasa biz nasıl anlayacağız? Bundan dolayı birinci sene o oldu. İkinci sene siyer oldu. Sebep de şuydu. Tarih değil. Resulullah'ın aleme bıraktığı iz. Aleme... Bastığı o mühür, maksat, hikmet çerçevesinde anlaşılsın. O siyer destlerinde doğum şöyle oldu, vefatı şöyle oldu, Bedir'de şu oldu, Uhud'da bu oldu bunlar değil. Siyeri nasıl okumalıyız, nasıl anlamalıyız, nasıl ders çıkarmalıyız bunlar irdelendi. Dolayısıyla bu manada da önemli bir müfredat kardeşlerimize takdim edildi. 32 ders boyunca da o dersler işlendi. Bu sene 3. sene konuda ilmihal. İlmihal de böyle bir çabanın neticesini oluştu. Ben tam 2.5 ayımı verdim o müfredata. Elhamdülillah Hanefi fıkhına mutabık kalarak o fıkhın belli usulleri dairesinde yine en basite indirgene, indirgeyerek bazı meseleleri de güncelleyerek Arkalarına da soru cevap fasıllarını koyarak o derslerden de istifade edip ilmihal, kelime çok güzel, halimizin ilmini öğrenmek için bir bilgiyi edinme adına bir gayretin neticesinde oluştu. İlmihal ifadesi bize ait bir ifade. Yani Osmanlı'nın kullandığı bir ifade. Ben Mısır'da Araplara dedim anlamadılar ben de garipsedim ama sonra öğrendim ki bu ifade bize has bir şey halin ilmini öğretmiş ecdat o yıllarda medreselerde Kur'an kurslarında sokakta camide bir Müslümanın bileceği asgari oranda bilgiyi o da yine akaidi esas alarak arkasından ahlakı arkasından ibadeti arkasından muamenatı meclis ederek 32 derste takdim edildi Allah nasip ederse 4. sene Kur'an 5. senede inşallah Akaitle bu beş yıllık program tamamlanacak. Artık Allah ne verdiyse ondan sonra da devamı gelecek. İnşallah isterim ki kardeşlerimizden bu manada bu halkaların dışında olanlar da istifade etsin. Kendileri ya muallim olarak ya talebe olarak yer alsınlar. Mesela bizim yaptığımız uygulamayı da söyleyeyim ki o da bir teşvik olsun. Özellikle İstanbul'da tabi buna Anadolu'da Avrupa'da şurada burada katılan kardeşlerimiz de var. İstanbul'da olan kardeşlerimizle iki ayda bir muallimler olarak bir araya geliyoruz İstanbul dışında olan kardeşlerimize de internet ortamından haber veriliyor onlar da o saatte internetin başında oluyorlar muallimlerle de canlı bir ders yapıyoruz o dersler nasıl yapılmalı ne verilmeli ne verilmemeli Karşılaşan sorunlar ne? Sorular ne? Bunlar çerçevesinde de her iki ayda bir ders yapıyoruz. Geçmiş iki senede yaptık. Bu de aynı geleneği Allah nasip ederse devam ettireceğiz. Bütün derdimiz o söylediğim, biraz önce söylediğim o büyük müjdelere nail olmak. Bütün derdimiz şaki olarak bile olsa o meclislerin içerisine dahil olup nasiplenmek. Bütün derdimiz... Cennetin kokusunu duyacağımız o meclislerden şu dünya cehenneminden hiç değilse biraz olsun soluklanmak, nefes almak. Bütün derdimiz insanız, unutuyoruz, yanlış yapıyoruz, çamura batıyoruz, sürçüyoruz. Düştüğümüz zaman bize el uzatacak dostlara el uzatabilecek yüz sahibi olabilmek. Bütün derdimiz Rabbimizi memnun edecek bir şeylerle. Razı edecek bir şeylerle onun huzuruna varmak. Bütün derdimiz şerefli olan dinine hizmet etmek diyeceğim de bizimki hizmet değil de hizmet etmeye gayret etmek diyeyim ki kelime tam olsun. O gayreti ortaya koyarak hiç değilse biraz olsun şeref kazanmak. Allah bu şereften bu gayretten bizi geri koymasın. Rabbim yar ve yardımcınız ve yar ve yardımcımız olsun olsun. Sonuna kadar bizi bu güzel meclislerden, bu güzel soluklardan, bu güzel sedalardan nasiplendirsin. En sonunda da salih bir amel olarak yapılan bu gayretler önümüze çıksın inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yürekten selamlıyorum. O güzellikleri sizlerle paylaşmanın, bu emaneti size emanet etmenin de bir yönüyle mutluluğunu yüreğimde hissediyorum. Rabbimin selam isminin gölgesinde... Cennette buluşmayı da diliyor ve umuyorum Allah'a emanet olun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.